صافي من استغفري من عوض بالله من الله فلا مضل له ومن يضل الله محمد مسلمون الذي واحدة فخلق منها زوجها وذر بينهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ذنوبكم وما يأت الا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعباد الله إن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها VE KULLE MUHDEFETIN BIDĂA VE KULLE BIDĂATIN DALALE VE KULLE DALALETIN FUN Dersimize başlam önce peygamber efendimize salatu selam getirelim. Evet. Allah'ın izniyle Geçen ders Ehli Sünnet'in seçkin özelliklerini bitirdik. İnşallah e, Bu derste de nasipse Artık e, herhalde bir 5-6 hafta sürer. Gene Sünnet husul ile menheşle alakalı el sünet ve cemaatin özellikle uluhiyet ve rubiyet tevridindeki kurallarıyla alakalı hususlara değineceğiz. Nasip olur bu, bu kitabı da bitirirsek ondan sonra Allah da ömür verirse İnşallah. Buhari'den ya kitabı ı tevhide ya da kitabı imana başlayacağız. Artık o 3 senede mi biter 4 senede mi biter bilmiyorum. Nasip, kısmet. İnşallah bitiririz. Ne evet, diyoruz? Usul. Yani Usul çok önemli. Yani her ilmin bir usulü var. Her ilmin bir usulü var. Usul deyince daha çok üç ilim akla gelir. İslam literatüründe. Bir tanesi fıkıh. Fıkıh usulü. İkincisi tefsir. Tefsir usulü. Üçüncüsü hadis. Hadis usulü. Genelde de medreselerde, okullarda, üniversitelerde bu üç ilmin usulü ne yapılır? Okutulur. Okutulur. Adam Hanefi ise Hanefi usulünü fıkıhta okur. Şafi ise Şafi usulünü okur. Hanbeli ise Hanbeli usulünü okur. Maliki ise Maliki usulünü okur. Tefsire gelince, tefsirde ekoller bu kadar çok yoktur. Biraz dirayet, biraz rivayet derken, genelde tefsir usulleri kader, üç aşağı beş yukarı birbirine nedir? Denktir, eşittir. Hadis usulü de keza birbirine nedir? Denktir, eşittir. En teferruatlısı usulü fıkıhtır. Onun da nedeni ahkam meseleler. Ahkam meseleler farklı delillere, farklı görüş açılarına ne yaptığı için, dayandığı için o bakımdan ortaya mahsul ne çıkıyor? Farklı çıkıyor. Yoksa temel dayanak olarak, temel esaslar olarak, temel kurallar olarak, kaydeler olarak Birbirine nedir aslında? Yakındır, çok da neyi yoktur? Farkı yoktur. Bu üç ilmin usulü maruf, mütenabeg. Ancak bu üç ilmin usulünden de en önemlisi aslında bana göre tevhid ilmin usulü. Tevhid ilminin kendine has bir usulü vardır. Bu usulle alakalı çok fazla belki ne yoktur? Eser yoktur. Çünkü Usul deyince tevhitte de daha çok rivayetlerin cem edilmesi, rivayetlerin bir araya getirilmesi ve bu rivayetlerin kitaplara göre, batlara göre tasdifi anlaşılmıştır. Şer usul itikat ehli sünne mesela, La lekâni, beş yitik bir eserdir. Daha çok ne vardır içinde rivayetlerin bir araya getirilip belli batlara, tebliğ dediğimiz adreslere, Ünvanlara, konu başlıklarına ne yapılması vardır? dağıtılması vardır. Ama işte biz usul deyince bunu anlamıyoruz. Yani biz usul deyince Arapçadaki o asıl, çoğulu usul lügat anlamında temeli anlamıyoruz. Yani ney? Bir ilmin sistematiğini ortaya koyan. O ilmi sistematik bir şekilde ne yapan? Mantıksal çıkarımlarla, kurallarla cami ve mani kaidelerle ne yapan? delillendiren. Asıllandıran ilmi kastediyoruz. Ne demek cami? Öyle genel bir kaidedir ki her şeyi içinde toplamıştır. Ne demek mani? Öyle engeller çıkarır ki o kurala asla herhangi bir istisnanın bile müdahalesine ne yapmaz? izin vermez. Yani genel geçerdir. Türkçesi genel geçer. Sen o kuralı bildiğin zaman, sen o kuralı bildiğin zaman, o kuralın aleyhine gelebilecek bir nası Rivayeti O nasılsın? O rivayetin yerini bilmesen bile Değerlendirme imkanına sahip olursun Yani örnek verelim Örnek verelim Kur'an'da bir ayet Net ayeti biliyorsun İfade ettiği hükmü de biliyorsun Geldi sana bir tanesi Ne yaptı bir tane hadis söyledi Hadisin kaynağını bilmiyorsun Ama Diyorsun ki ya Ben bu ayetten şunu anlamıştım Onun adı bu ayetten bunu anlamıştı. Bu ayetin mefhumu bu. Delaleti bu. Ya bu söylediği hadis, naklettiği hadis bu ayetin neyine açık delaletine ne zıt aykırı. Heh, soru işareti oluştu. Daha sonra hadisi araştırmaya başladığın zaman ne buldun? Sayı olmadığını buldun. Yani demek ki ne yaptı? Rivayet ayetle ne yapamadı? Çelişemedi. Çelişti yani Senin bildiğin o kural, o temel esas sana kırmızı ışığı yaptı. Ve neyi bilmesen sen o hadisi? Kaynağını bilmesen bile. İşte usulü tevhid böyle bilim arkadaşlar. Eğer usulü tevhid, usulü akide bilinirse akide ile alakalı ortaya konulan naslar sizin tarafınızdan o nasların kaynağı bilinmese bile az çok değerlendirmeye ne yapılabilir? Ne yapılabilir? tutulabilir. Bu değerlendirme daha çok metin tenkidi boyutuyla olur. Neyle? Metin tenkidi. Çünkü senedine vakıf olacak ilim sende nedir? Mevcut değildir. Ama metnen ne yaparsın sen? Dersin ki ya dersin burada bir soru işareti var. Örnek. Bariz bir örnek. Ve ma halaktul cinne vel inse iller liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Gaye bu ayet değil mi? ayet e peygamber aleyhissalatü vesselamın gönderilme gayesi ne? kulluk Allah ibadet hiçbir şeye ne yapmama? şirk koşmama. gaye bu bir tanesi de gelse desek ki sana levlake levlak ne eflak e sen olmasaydın ey Muhammed ben ne yapmazdım şu alemleri ne yapmazdım? yaratmazdım hemen ne yaparsın? Belki sen bu hadisin nerede geçtiğini bilmeyebilirsin. Saat derecesini bilmeyebilirsin. Ama dersin ki ya Allah Allah. Allah azze ve celle diyor ki, ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. E bu insanlardan bir tanesi de kim? Peygamber Efendimiz vesselam her ne kadar Seyyidün Nass'sa, insanların neyse efendisi ise, beni Adem'in efendisi ise de ki öyle olsun. Onun kulluk vasfı her zaman peygamberlik vasfının önündedir. Ya bu kuraldan yola çıkarak ya bu hadiste bir şey var. Buna bir bakmam lazım demelisin. Deler ki hadis hakkında %100 kötü kanaat ne yapmasan bile beslemesen bile ama bu seni ne yapar yeter. İşte biz buna metin teyit ediyoruz arkadaşlar. Bunu en çok kullanmamız gereken yer aslında nedir biliyor musunuz? değil midir? İman ilmidir, akide değil midir? Çünkü niye? Bir insanın fıkıhtaki hatası onu dinden çıkarmaz. Bir insanın hadisteki hatası onu dinden çıkarmaz. Ama bir insanın akidedeki hatası onu dinden çıkarabilir. Şimdi bu vecihle, bu bahisle hep şunu söylüyoruz. Akideye olan ihtimamımız her şeyin üstünde olmalı. E hocam ne demek? Yani tefsir ilmiyle iştigal etmeyelim elbette edeceğiz. Fıkıh ilmiyle iştigal etmeyelim elbette edeceğiz. Ama akideye olan ihtimamımız hepsinden üstü olur. Çünkü niye? Muaz bin Cebeli, peygamber aleyhissalatü vesselam, Yemen'e yolladığı zaman insanları davet edeceğin ilk şey ne olsun? La ilahe illallah. Ne olsun? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sonra benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma ne olsun? iman olsun. E diğer rivayetine baktığında Allah'a birlemeleri olsun. Teklemeleri olsun. Yani tevhid olsun. Hep söylüyoruz. El fıkul ekber. Bu çok önemlidir ha, Bunu unutmayın. İmam Ebu Hanife Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Bu kitabın ismiyle bile pek çok kutu yıkmıştır. En büyük fıkıh akidedir diyor. En büyük fıkıh akidedir. Akideden daha büyük fıkıh yok. Çünkü niye? Bir adam imamın arkasında namaz kılabilir. Hep söylüyorum. İslam'da cemai ibadetler, toplumla birlikte yapılan ibadetlerde bilgi çok da önemli değildir. Niye? E i̇şte imam geçti, Allah'a ekber dedi, sen de Allah'a ekber Allah'a ekber dedi, sen de Allah'a ekber dedi, neyildi. Allahü Allah'ın de dedi. Ne yaptın? Kalktın. Ne diyor Peygamber Efendimiz? ''Beni nasıl namaz kılıyor'' olarak görüyorsanız öyle namaz kılın. E şimdi adam Peygamberi göremiyor aleyhissalatü vesselam ama eğer önünde bir bilen varsa arkasında ne yapabiliyor? Namaz kılabiliyor. Oruçta da keza öyle. Çünkü toplumun genel olarak yaptığı şey. zeka. Hiç kimse kendi evinden vermiyor. Gidip soruyor. E haç, insanların attığı yerden akın diyor. Ne demek insanların attığı yerden akın? Yani insanlar Arafat'tan Müzdelife'ye giderken sen Müzdelife'den Arafat'a gidemezsin. İnsanlar de böyle tavaf ederken sen ters tavaf edemezsin. Yani bunlar kolay. Çünkü niye kolay? Önünde neyin var? Suretin var. İşte akide öyle bir şey değil arkadaşlar. Çünkü akide özellikle kalbi amelleri bağlar. Kalbi ameller. Kaç türlü amel var? Üç türlü amel var. Kalbi amel, lisani amel, bedeni amel. İşte bedeni amel zahiren görünür. Lisani amel de yeri geldiğinde görülür. Ama kalbi ameli Allah'tan başkası görmez. O zaman senin hatanı da Allah'tan başkası düzeltmez. O zaman yüzyım üzere olmak zorundasın. Şimdi bakın hiçbir ayette... Mesela deniliyor ki Allah azze ve celle faalen ve sallii. Ama ne diyor? Faalen ennehu la ilaha illallah. Bil ki Allah'tan başka ilim yok. İşte ilah. Yok. <gülüyor> Neden böyle söylüyor? Çünkü bilmek zorundasın. Bilmek zorundasın. Bunu bilmeden bir şeyler ortaya koyarsan her zaman seni baban düzeltemez. Her zaman seni hocan düzeltemez. Her zaman seni imamın düzeltemez. Her zaman seni oğlun düzeltemez. Her zaman seni kocan karın düzeltemez. O bakımdan iman dediğimiz olgu, akide dediğimiz olgu usul içinde barındırıyor. Ve o usule bizim vakıf olmamız lazım. Şimdi elinizdeki kitapta bu usulle alakalı 20 tane temel kaide var. Temel kural. Bu çok önemli. 20 tane temel kural var. Asıl. Şimdi bakın bu asılları bildiğimiz zaman bu asılların altına onlarca yüzlerce hadisi siz sokacaksınız. ayetisiz sokacaksınız. Sadece o asılla alakalı burada bir ayet, iki ayet, iki hadis ne yapılmış olacak? Filifarada zikredilmiş olacak. Ama sen o aslı aldığın zaman onun altına onlarca ayeti, onlarca hadisi kendin sokacaksın. Diyeceksin ki ya bu aslının altında şu ayet de olur. Şu hadis de olur. Önemli olan ne? Kuralı bilmek. Hep söylüyoruz. Kuraldan delile gidildiği zaman, kuraldan delile, şimdi eskiden bizim farkımız var. Dikkat edelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde delilden kurala gidilmiş. Neden? E çünkü o dönemde delil var, canlı. Daha sonra alimler istikra metodunu kullanmış. Nedir istikra? O delilleri harmanlamışlar ve o delillerin birleştiği noktaları ne yapmışlar? Tespit etmişler. Ve onları kurallar haline getirmişler. Hal böyle olunca kuraldan delile gitmişler milyonlarca cilt kitap oluşmuş. Bunu hala yapmıyorum bu çok önemli. O kadar çok kitap oluşmuş. Bir bakıyorsunuz kural veriyor temel esas altında onlarca ayet, onlarca hadis veriyor. Aynen neye benziyor biliyor musunuz? İmam Buhari'nin bak başlığına benziyor. İmam Buhari'nin bak başlığı olmasaydı o hadisten ne kadar anlardınız? Anlardın. Ama İmam Buhari'nin dakikliğini asla ne yapamazdın? Yakalayamazdın. Bak bab başlık. İşte İmam Buhari'nin o hadisten anladığı asıl temel kuralı. Sen o kuralı orada okuyorsun bab başlığını. İmam Buhari senin projektörlerini o rivayette o kurala yönlendiriyor. Bazen arkadaşlar öyle hadisler oluyor ki o bab başlığını okumadığınız zaman milyon sene düşünseniz aklınıza o bab başlığıyla alakalı hiçbir o hadisten çıkar gelmiyor. Bu işte asıl temel bu çok önemli. Bab başlığı işte özel iman bu hani Kitabü'l-İmanda. Başka Kitabü't-Tevhid'de. Bu iki kitapta da ne yaptığı bab başlıkları her kitapta da öyle de Ehl-i Sünnet'in imandaki temel esaslarını ne yapıyor? Veriyor. Yani şöyle desem yanılmazsınız bakın. Şöyle desem yanılmazsınız. Ya hocam benim Buhari'de kitab-ül tevhidi, kitabul imanı okumaya vaktim yok. Yani ne demek? Yani o hadisleri teker teker okumaya vaktim yok. Ben sadece bak başlığını okusam o hadislerin ifade ettiği anlamı yakalar mıyım el cevap yakalarsın. Yani sen o bak başlıklarına baksan hadislere bakmasan vakit yok. Çıkarsan, şimdi hadislerle birlikte çıkarmak kalktığında kitabı ı tevhid en az 100 sayfa. Sırf bak başlığını çıkarmak kalksan, sırf bak başlıklarını 10 sayfa. O 10 sayfayı okusan sen başından sonuna kadar, seni biri sınav yapsa. Neyle alakalı? Akide ile alakalı, tevhid ile alakalı. Ney? Meselelerle alakalı sınav yapsa, Büyük ihtimalle sınavdan geçersin. Çünkü niye? O hadisin verdiği manayı İmam Buhari nereye koymuş? başlıyor. İşte bu kitapta da bu kaydeler onlarla alakalı kaydeler arkadaşlar. Onlarla alakalıydı kaydeler. İnşallah şimdi birkaç tanesini alalım. Oku bakalım. Bismillah. <gülüyor> Tevhidin anlaşılmasına yardımcı esaslar. Birinci, birinci esas. Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri ne için yarattı? Evet. Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri. Neden insan ve cin? İki mükellef ne? Varlık. Teklif. sorumlu olma, mükellef olma. Bak melekleri niye yarattı diye sormuyor. Hayvanları niye yarattı diye sormuyor. Çok önemli. Bitkileri niye yarattı diye sormuyor. Hayır. İki mükellef ne? Varlık. Cennet ve cehennemin kendileri için yaratıldığı. Cennet ve cehennemin kendileri için yaratıldığı. Wat ya da vaidle ney muhatap? Neydi vaid? Cennet. Vaid neydi? Cehennem. Mesuliyet. Mesuliyet. Ha, biz cinde mesuliyetin ne olduğunu tam olarak bilemeyiz. Ama insanda iki şey vardır. Bir, akil olmak. iki bali olmak. Akıl ve bulu'a girdi mi, erdi mi mesuliyet başlar. Cin de bu nasıldır? O apayrı bir mevzu. Ama netice itibarıyla Allah Azze ve Celle neden insanları ve cinleri yarattı? Niçin insan ve cini Allah Azze ve Celle'nin yaratma gayesini. Evet. Neden? Ok. Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri niçin yarattı? Bu soru da cevabı da çok önemlidir. Allah Celle ve Ala Bizi bu dünyada hiçbir surette şirk koşmadan yalnızca kendisine ibadet edelim. Bu vesileyle nimetlere mazhar olalım. Ve nefislerimiz birbirine ısınıp kaynaşsın diye ve sonunda da emrine amade olan kullarını hazırladığı cennetine nail olalım diye yaratmış vali, varlık alemine getirmiş. Demek ki iki tane hedefi var. Hem dünyevi saadet hem de Uhrevi saadet. Yani insan ve cinlerin yaratılmasında sadece uhrevi saadet yok. Aynı zamanda ne var? Dünyevi saadet var. Tabi bunun altına onlarca nasıl sokarsınız. Siz bana bir toplum gösterin dünyada. Allah'ın zikrinden yüz çevirsin ve dünyada mesut olsun. Bütün hayatı kaosdur. Bütün hayatı anarşidir. Bak demin arkadaş bir örnek verdi dedi ki hocam dedi Amerika'da dedi iki gün dedi elektrikler kesildi ki ben iki gün bilmiyorum iki saat biliyorum onu iki saat elektrikler kesildi bütün dükkanlar yağmalandı zenginlik hiçbir şey tevhidin olmadığı yerde imanın olmadığı yerde ihsanın olmadığı yerde yani nedir ihsan sanki Allah'ı görüyormuşçasın ona ibadet etmen değil mi? Sen onu görebilir misin? Göremezsin. O seni görür. Aslında sen onu görürsün. Bütün ayatını görürsün. Allah'ın bütün ayetlerini görürsün. Eğer görecek göz varsa var. Ama yoksa yok. İnne fi halk السماوات والارض وقتلا في الليل والنهار لآيات لقوله البقر. Yani Semavatın yaratılmasında, arzın yaratılmasında, gece göğün ihtilafında, hepsinde, bütün bunların hepsinde akıl sahipleri için ayetler var, ibretler var. Görmek isteyen görür. He, demek ki dünyevi saadet de var. E bakın dedilerimize çok mutlu hayat yaşamışlar. Mutlu hayat. Mübaala yapmıyorum. Stres yok, kaos yok, psikolojik bunalımlar yok. İman, iman. E zaten uhrevi vaat, dünyevi, hayatın neyinde, mukabilinde gelen ney bir hayat. Ebedi olan. Evet, oku. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56. Bu, insanların ve cinlerin başka bir şey için değil, ancak ve yalnız Allah'a ibadet etmeleri için yaratılmış olduklarını ortaya koyan bir ifade bir biz buna hasrun lilgaye diyoruz Arapça hasrun lilgaye gayede hasır var sadece ve sadece yaratılış gayesi ne? kulluk biliyorsunuz ibadet iki türlü ibadet iki türlü bir, ibadetin ne boyutu? itikadi boyutu biz ona kulluk diyoruz iki, İbadetin amel boyutu. Onun için ibadet kelimesini kulluk olarak sadece kulluk kelimesiyle tercüme etmek yanlıştır. İbadet kelimesini ibadet kelimesiyle tercüme etmek gerekir. Neden? Kulluk kelimesi ibadetin sadece imani boyutudur. Halbuki biz biliyoruz ki iman söz ve ameldir. İman söz ve ameldir. Yani amel de imandan bir cüzdür, bir bölümdür, bir parçadır. Hal böyle olunca kulluk demek, itikadı merkez edinerek tercüme yapmak demek. Hayır, ibadet. İbadet dilimizde var mı? Var. Tabii şöyle bir problem çıkabilir. Hocam Türkçe'de ibadet namaza, oruca, zekata has ama Allah'a iman ibadet mi? En büyük ibadet, evet. En büyük ibadet. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen sahabelere bakın. Bana Allah'ın seveceği en güzel ibadeti öğret en başta neyi sayıyor? Allah'a kulluğu. La ilahe illallahı. Allah'a ibadet etmeyi. Ona hiçbir şey ne yapmamayı? Şirk koşmamayı. İşlerin başı he, ne anlamıyla? Kulluk anlamıyla ibadet. İşte kulluk anlamıyla ibadet olmadan olmaz. Bak böyle yaparsak ibadetin kıymeti artar. Kulluk anlamıyla ibadet olmadan olmaz. Amel anlamıyla ibadet namazı bir kenara koyarsak, cuhut yoksa, inkar yoksa, e, eh, ebediyen belki cehennemde kalmaktan insanı kurtarır. Ebediyen cehennemde kalmaktan kurtarır. Anladık değil mi? Karıştırmayalım. Evet. Bu gayenin gerçekleşmesi için Allah, peygamberler göndermiş, kural ve şeriatlerini içeren, bu yüce emre ihtiva eden kitaplar indirmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Evet, 25. evet. yani bütün peygamberlerin, peygamberlerin gönderiliş gayesi tek. Allah'a kulluk, kulu Allah'a hasretme, ona ne yapma, ibadet etme. Yani bakın, demek ki peygamberler de bu gayeyle gönderiliyor. Yani onların bu dünyaya gelme gayesi bu. Sadece efendilik yapmak değil, emrü tedbir yapmak değil. Hiçbir peygamber, hiçbir peygamber kendini havaresinden, asabından soyutlamamıştır. Onlar hangi zulmü çekmişse o da aynısını ne yapmıştır? çekmiştir. Kulluğun temeli bu. Çünkü bizde ne sınıfı yok? Ruhban sınıfı yok. Bizde ruhban sınıfı yok. Evet. Tamam. Evet. Başka bir ayette andolsun biz andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tavguttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Evet. Nahid suresi 96. Yani her peygamber la ilahe illallah'la mükellef olduğu gibi her ümmete de Allah bununla mükellef olan bir neyi gönderiyor? <gülüyor> peygamber gönderiyor. Neden? İnsanların yarın kıyamet günü Allah'a karşı neyi olmasın? Hücceti delili olmasın. Bilmedik, duymadık, malum değildi, göndermedin ne yapmasınlar? Evet. Demesinlerdi. Çok önemli. Evet. Tağut, Allah'tan başka kendisine kulluk edilen ve bu durumdan da razı olan her varlığa denir. Yani. Evet. İkinci esas. Yani demek ilk esasımız ne arkadaşlar? dünyaya geliş gayemiz Allah Azze ve Celle'ye evet. ibadet etme. Hem itikaden kulluk hem amelen ibadet. Bunun istisnası yok. Mükellef olan herkes bundan sorumlu. Mükellef olan herkes. Kim mükellefse o sorumlu. Akil ve bali olan herkes bundan sorumlu. Hristiyan da olsun önemli değil. Yahudi de olsun önemli değil. Budist de olsun önemli değil. Bu iki vasfı kazandı mı Akil ve bali oldu mu? Allah'a kulluktan ne sorumlu? Ama ne üzere? Tevhid üzere. Ne üzere içinde şirk bulunmamak üzere. Herkesin gayesi bu. Evet, bu birinci esas. İkinci esas? İkinci esas. Tevhid olmadan ibadet matbul değildir. Evet. Bağlı. Tevhid dediğimiz olgu olmadan, yani nedir o tevhid işte? Demin söylediğim. İbadetin hangi boyutu? Kulluk boyutu. İbadetin kulluk boyutu olmadan, ibadetin amel boyutu hiç kıymeti yok. İbadetin kulluk boyutu olmadan, imani boyutu olmadan, tevhidi boyutu olmadan, itikadi boyutu olmadan amelin hiç kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. Kıymetsiz. Çünkü o yani ibadetin kulluk boyutu, imani boyutu olmazsa olmaz. Illa da olmak zorunda. İşte burada demek ki müennif ne yaptı? İbadetin kulluk boyutuna hangi ismi verdi? Tevhid ismini verdi. İbadetin kulluk boyutuna hangi ismi verdi? Tevhid ismini verdi. Tevhid dersin, iman dersin, akide dersin, akaid dersin, usul dersin, sünne dersin, her şey dersin. Ama neticede olmazsa olmazı tevhid. Evet o ok namaz, oruç, kurban, zikir ve benzeri hiçbir ibadet şirk koşmaksızın sırf Allah için olmadıkça makbul değildir. Yani bütün bu amelleri yap. Bütün bu amelleri yap. İstersen gece anlı secdeden kalkmasın. İsterse 60 yıl boyunca her gün oruç tut. Tevhid olmadan hiçbir kıymeti yok. Çünkü İbadetin makbul olabilmesi için illa da ne gerekiyor? Tevhid gerekiyor arkadaşlar. Tevhid. Bu çok önemli. Diyorum ya bakın bu makn siz onlarca ayet, onlarca ne sokarsınız? Hadis sokarsınız. Bu kuralları unutmayacağız. Bunları kulağımıza küpe edeceğiz. Evet. İşte tevhid budur. Yani ibadetin başkası için başkası adına değil bir tek Allah için Allah adına yapılması ve bu suretle ibadette Allah'ın birlenmesidir. Yani ibadeti sadece Allah için yapacağız. İçinde ne olmayacak? Riya dahil olmayacak. Sadece Allah Azze ve Celle'nin vecihini iptika ederek Allah Azze ve Celle'nin vecihini ne yaparak? Dileyerek cenneti kazanmak temennisiyle duygusuyla sadece onun için yapacaksın. Başka bir duygu yapmayacaksın. Evet. Mesela nasıl ki namaz ancak taharet üzere eda edildiğine makbul sayılıyorsa def hacet gibi yollarla abdest bozulduğunda namaz da bozuluyorsa aynı şekilde bütün çeşitlerle ibadet de ancak Allah azze ve celle'yi birlemekle ibadet hususunda sağlanacak tevhid ile makbul olabilir. Nasıl ki abdest namazın sıhhat şartıysa ne demek sıhhat şartı? Abdest olmadan namaz asla olmaz velev ki milyon rekat olsun Allah, Allah evet bütün ibadetlerinde sıhhat şartı aynen abdestin namazda olduğu gibi tedbit yani bakın siz abdestsiz heh, namaz kılmayabilirsiniz kılsanız da kabul olmayabilir ama abdestsiz oruç tutabilirsiniz abdestsiz haç yapabilirsiniz ha, tavaf gerekir mi gerekir mi ihtilaflı zekat verebilirsiniz ...ama bunlardan hiçbirini tevhid olmadan yapamazsınız. Hiçbirini. Demek ki... He, ...iman ne olmazsa olmaz. Tevhid ney, olmazsa olmaz. Bütün ibadetlerin sıha şart. Bütün ibadetlerin. Evet. İbadete şirk karıştı mı? Herhangi bir ibadet... ...Allah'tan başkası için yapıldı mı... O ibadet bozuktur, makbul değildir. Yani velev ki peygamber bile şirk koşsa ameli ne yapar? Boşa gider. E bu mümkün mü? Masumdur peygamberler ya. <gülüyor> peygamberler nedir? Masumdurlar. Peygamberlerin şirk koşması mümkün mü? Değil. Peki neden böyle? Olacağından değil. ha, İşin ehemmiyetinden. Yani sen bile olsan amelin boşa gider. Yani burada kayırma yok, kayırma yok. Yani Peygamberül Eslahüülsehamın amcasını düşünün. Hangimiz onun amcasından şu dine daha çok hizmet ettik? Allah. Mücahledim. Hangimiz? Ya ben şahsen etmemişimdir. Hiçbirimiz etmedik. <gülüyor> Belki vardır ya. <gülüyor> Kurtarmadı. Ne oldu? Cehennemi yine cehennemi boyladı sadece ateşi hafifletildi sadece Ateş hafifletildi o kadar yani kayırma yok sen bile olsa diyor sen bile olsa amelin boşa gider ve hüsranı uğrayanlardan olursun o bakımdan he, yani mecbursun tevhidini müstakim kılma mecbursun Allah'ın istediği gibi Resul'ün istediği gibi tevhid oluşturma yoksa olmaz evet. batıl ve geçersizdir Bu tek o ibadeti değil, bütün amel ve taatleri yok eder. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır, Allah'a ortak koşanlar kendilerinin kafirliğine bizzat kendilerini şahitlik ederlerken Allah'ın mescidlerini imar etme selayetleri yoktur. Yani adam kafir olduğunu bile bile ne yapıyor? mescit yapıyor, cami yapıyor. Allah. Hiçbir kıymeti yok diyor Allah Azze ve Celle. Hiçbir kıymeti yok. Sadece maddi bir unsur, metal. Yani benim nazarımda hiçbir kıymeti yok. Evet. Bunlar iyi amelleri boşa gitmiş kimselerdir. Ateşte ebedi kalacaklar. Kafirlerin bütün amelleri kötü değildir arkadaşlar. İyi amelleri de vardır. Ama o amelleri asla salih amel olamaz. <gülüyor> salih amel sadece kime aittir? <gülüyor> Müslümana aittir. Müslümanın dışında salih amel sahibi yoktur amel amelli salih ameli karıştırmayalım birbirine. Arada fark var. Salih amel imanla yapılan ameldir. İmansız amel salih amel olmaz. Böyle ki insanlara hizmet etti. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç, Hiç önemli değil. Yani iman olmadan insanlara eziyet veren bir şey yoldan kaldırmanın sana vereceği hiçbir ecir yoktur. Allah. Ama imanla birlikte. Yolda insanlara eziyet veren bir taşı kaldırmak imanı şubelerinden birini tamamlamaktır. Allah ne kadar kâr evet. Devam. Başka bir ayette Resulüm şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Bak sadece peygambere değil. Sana da ve senden önceki peygamberlere de evet. And olsun ki bir farz eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider Ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani, yani peygamberlerin bile neyi yok? Selahiyeti yok. Allah. Mümkün değil. Yani bu olay hep bana neyi hatırlatır biliyor musunuz? Bir insanın bir insana secde etmesi eğer caiz olsaydı, peygamber aleyhissalatü vesselamın kadını kocaya secde etmeyle emrederdim hadisi. Yani bakın caiz olsaydı diyor. Caiz değil. Ama burada iki hüküm var. Bir tanesi bu işin caiz olmadığı, ikincisi, he, nedir? Yani, kocanın hanım üzerindeki neyi, salahiyeti, yetkisi, kadını kocaya secde ettirebilirken, şu kulların Allah'a secde etmeler kaçınmalarının, kaçmalarının anlamı ne? Öyle diyor i̇bn Hacer. Mefhum <gülüyor> muhalif. <gülüyor> <gülüyor> anlamı ne? Yani, Şu kadınların, kocaların onların üzerindeki hakkı ne ki? Çok fazla bir hak değil. Öyle olduğu halde bile eğer caiz olsaydı diyor, kadını kocaya secde ettirirdi. Ya bunca az nimete karşı. Nedir ki o nimet? Ana diyor, şunca ibadın, şunca kulların, bunca nimet karşısındaki sayma kalsan sayabilir misin? Allah'a secde etmekten kaçınmalarının mantığı ne, nedeni ne? yok bunun mantığı nedeni yok buna bir neden bulamazsın küfürden başka isyandan başka tuğyandan başka bir neden bulamazsın evet devam peygamberlerin toplumlarına yaptıkları çağrı da bundan başkası değildir yani tümüyle kulluğun yalnızca bir ve tek olan Allah'a mahsus kılınması çağrısı namaz onun için olmalı adak onun için olmalı kurban Dua, tevekkül, tevbe, iltica, korku ve diğer bütün ibadetler sırf Allah için olmalı. Yani bütün ibadetler kalbi olsun, lisani olsun, ameli olsun. La ilahe illallah bir cümle. La ilahe illallah bir cümle. Olmazsa olmaz değil mi? Ha. Yani terazinin bir kefesine onu koysa bütün her şeyle diğer teraziye koysan, ha zar basar. La ilahe illallah. Ha. Nedir la ilahe illallahın? kalbi boyutu gereğini yapmak değil mi kalbe? nedir lisani boyutu? dille bunu ne yapman? ifade etmen değil mi? nedir ameli boyutu? işte o kalbin gereğini nereye dökmek? uzva azaya, amele dökmek yani hiçbir ibadet yoktur ki içinde bu üçü olmasın aynı şey tevekkül içinde var arkadaşlar, aynı şey korku içinde var Aynı şey iltica içinde var. Ama bazıları özellikle bunları ileride alacağız zaten. Müellif bunları ileride verecek. Bazıları özellikle mesela işte kalbi amel desek korku, iltica, takva. Lisani amel desek işte Kur'an kıraati. Esker telaffuzu. İşte uzvi amel desek namaz. Yeri geldiğinde oruç. Yeri geldiğinde hac. Ama siz bunları birbirinden ayıramazsınız birazdan ibadetin tanımını aldığımızda göreceğiz hepsi bunun içine girer o bakımdan yani ehl-i sünnet El cemaat ibadeti insanın bünyesiyle yani bazıları ibadeti sadece insanın dışıyla orantılarlar hayır ibadet insanın sadece dışıyla değil içiyle çünkü öyle bir ne var ki et parçası var ki o her şeyi organize ediyor o her şeyi organize ediyor onu da Allah'tan başkası göremez zaten yani görür Yani kası görür, atmasını görür, kanı görür ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde gördüğü karayı göremez. Noktayı göremez. Evet. Bu nedenle Allah Subhanehu şöyle buyurmaktadır. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona haskılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştu. Beyyine suresi 5. ayet. Başka bir ayet. Resulü şüphesiz kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a haskılara ihlas ile kulluk et. Dikkat et. Halis din yalnız Allah'ındır. Zümer 23. Halis olması ise şirk şaibesinden uzak olmasıdır. Şimdi adam diyor ki ya halis ol diyor, ihlaslı ol. Şimdi ihlasın ne anlama geldiğini bilmiyor. Fuzuli adam. Yani şimdi bizde ihlas ne gibi anlaşılıyor biliyor musun? Böyle işte takva ehli olmak, zühd ehli olmak, tesbih ehli olmak. Hayır. İhlas, şirkin olmadığı amellerin hepsine verilen isimdir. Artık. Yani ihlaslı olmak, şirk ehli olmamak demek. Şirki amellere mütedahil olmamak demek. Şirki amellerden uzak olmak demek. Adama diyor ona kadar ihlaslı maşallah. Muhlisan fillah. Adamda deccallik var ama. Her türlü melaneti üzerinde ne yapmış? Toplamış. Halbuki hani bir amelin kabul olması için iki şart diyorduk ya ihlas ve ne? Sünnete uygunluk. İhlas dediği işte tevhidin kendisi. Tevhid nedir? Şirk olmayan şeydir. Birincisi ikincisi mütabaat o da nedir? Sünnete uygunluk. Sünnet uygun olacak. Yani bu olunca bu olmaz. Bu olunca da bu olmaz yok. İkisi bir arada olacak. Yoksa hiçbir kıymeti yok. Evet üçü al. Üçüncü esas. Yalnızca Allah için olması gereken ibadet ne anlama gelmektedir? Yani şimdi insan pek çok amel yapar. Dedim ya ameller çok. Ama bazı ameller yalnızca Allah için olur. Şimdi karıştırmamak lazım. Bazı ameller yalnız Allah için olur yalnız Allah'a hasredilir işte bu anlamıyla ibadet ne demek şimdi onu açıklayacak evet ibadet bildirmiş olduğu emir ve kurallara harfiyen uyarak yapılan itaatlerle kendisine sevgi duymak suretiyle Allah karşısında insanın nefsini kırıp alçalması demek ki ibadette iki esas var itaat ve sevgi yani itaat olsa sevgi olmasa kıymeti yok Sevgi olsa, itaat olmasa kıymeti yok. Ne demek? itaat? Peygamber'e itaat edeceksin, onu seveceksin. İtaat ettin, sevmiyorsun. Öyle bir şey olabilir mi? Demek ki biri başına neyi dayadı? Neyi dayadı başına biri? Silaha dayadı. Ondan dolayı itaat ediyorsun. Metozori. Sevmedin mi? Olmaz. Tam tersi, ben seviyorum ama itaat etmiyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah. Ohibbuke ya Resulallah deliriyorum yani öpüyorum kokluyorum seni ama her türlü melanet var kıymeti yok ki kıymeti yok Ve hoca şefaat ya Resulallah şefaat ya Resulallah diyen çok sevdiğinden diyor işte ama kıymeti yok niye çünkü itaat yok de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı ne yapsın? Başlasın. İtaat. Yani itaat artı sevgi. Ne itaat tek başına sevgisiz ne sevgi itaatsiz. Şimdi dikkat edin Mevlid için kadınlar bir araya gelirler. Yalandan bir başörtü kafalarına geçirirler. Ama niye peygamberi çok seviyorlar? Anmak lazım değil mi? Hüngür hüngür ağlıyorlar. Ağladıkları şeyin de anlamını bilseler. Onu da bilmiyorlar. Osmanlıca ne dediği de belli. Belli değil. Meçhul. İşte o sevgi yetmiyor çünkü itaat yok. İtaat yok. He. Demek ki ibadet dediğimiz şey he. tezellir olarak, boyun eğme olarak Allah'a edilen bütün itaatler ve neler? Sevgiler. Bu işte bizim ne? Şeriattaki ibadetimizin tanımı. Evet. Kısacası ibadet emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a itaat etmek. E gördünüz mü işte ibadetin boyutu bu. Bu hangi ibadet? Her iki ibadette. Yani hem imani ibadet, yani kulluk ibadeti hem de ney? Amel ibadeti. Emirlerini alacaksın. Nehilerinden ne yapacaksın? Sakınacaksın. Çok önemli. Dördüncü esas. İbadet türlerini bilmek ve bunlardan hiçbirisiyle Allah'tan başkasına yönelmemek. İbadeti Allah'a hasrettin ama ibadetin tanımını da bildin. Ancak ibadetin türlerini biliyor musunuz? Nedir bu ibadetin türleri? İşte birazdan demin üzerine bastığım şeyleri zikredecek size. İbadetin türlerini bileceksin ve bütün bu türlerde bu ibadeti yapacağın, ona tahsis edeceğin tek makam ne olacak? Allah başka bir makam yok başka bir mevki yok başka bir varlık yok Evet. Oh. Rabbimizin kendisine yakınlaşmamız için yerine getirilmesini istediği her şey ibadettir evet Allah'a yakınlaşmak için yapılan her şey ibadet çünkü niye Allah'tan uzak kalmak gayesiyle yapılan şey ibadet olmaz çünkü ibadet dedi ki itaat ve sevgi işerir hal böyle olunca kime yaklaşma İbadet ettiğine yaklaşma İbadet ettiğine yaklaşma O kim? Allah Azze ve Celle ha, Müellif de diyor ki işte Yakınlaşma duygusu Allah'a yakın olma duygusu Sen Allah'a yakın olursan o senden Yakın olma Sıfatını ondan alman Şimdi hep söylüyoruz İleride işte kitabı tebidi alırsak Yaşarsak o günlerde inşallah diyeceğiz Sıfatlar birbirini çağrıştırır Bizdeki nübzeler, bizdeki nübzeler Allah'ın sıfatlarından sadece semerelerdir, neticelerdir. Allah kullarından yakındır değil mi? Ha, i̇ki türlü yakınlık var. Bir, zatî yakınlık. iki hem ilmi hem kudreti sıfat yakınlığı yani. Zatî yakınlık olarak Allah Azze ve Celle bütün kulları aynı mesafeden. En son indiği nokta dünya seması. Bütün kullar aynı mesafede. Tabi miraç gibi hadiseleri ne yaparsak bir kenara koyarsak. Biz normal koşuldan bahsediyoruz. Ama sıfat yakınlığı olarak Allah sadece minnerden yakın. Nasrı'da, teyidi'de, Sem'i'de, Basarı'da, Hıfzı'da kime ait? Müslümanlara ait. Demek ki he, bizim Allah'a yakın olmamız, aynı zamanda Allah'ın da bize yakın olması demek. bu dikkat edeceğiz çok önemli evet. Rabbimizin kendisine yakınlaşmamız için yerine getirilmesini istediği her şey ibadettir Rabbimizin istediği bu şeylerden bazısı iç dünyamızla ilgili inanışlar ve kalbi hallerdir bazısı dille ilgili sözlerdir bazısı da azalarla yapılan amellerdir Rabbimizin yapmamızı istediği şeyleri ya emretmesiyle bilebiliriz Ya bu işleri yapanları övmesiyle şimdi bakın emreder açıkça emreder yapın der. Ya namazı kılın zekatı verin orucu tutun hacci yapın. Ya da ne yapmasıyla övmesiyle. İşte temiz olanları över, sever, muhsin olanları över, sever vesaire. Başka? Evet. Ya bu işleri yapanları övmesiyle ya bu tür fiilleri işleyen kimseyi hoşnutlukla anması ya da yapılan bu iş karşılığında sevap ve mükafat vereceğini vaat etmesi vaat etmiş olmasıyla biliriz. Şimdi soru. Allah'ın sevdiği bir ameli kaç şekilde bilebiliriz? Dört şekilde bilebiliriz değil mi? Bir. Bir. bir. bir. Emretmesiyle. Ki bunun içine nehi de girer. Zaten nehi diyorsa sevmez demektir. Ama her neyi zıttını sever. Nehi de emirdir çünkü. Yani her emri sever, zıttını sevmez. Her nehi sevmez, zıttını sever. Bu bir, emir. İki, Övmeye. övme ya da ne yapma, sevdiğini açıkça ne yapması? İfade etmesi. Üç, evet. Hoşnutlukla ama. Yani razı olduğunu söyler. Olmaz. Açıkça razı olduğunu söyler. 4 sevap ve mükafat vermesi karşılığında. Ya bu sevap Yemek ha yani dünyevi de olabileceği gibi daha çok nedir? Buhrevi. Uhrevi'dir. İşte bu dört tane netice bize Allah'ın bir ameli sevdiğini ne yapar? Gösterir. Evet. İşte burada kader meselesi gündeme geliyor değil mi? Allah'ın bir şeyi dilemesiyle o işten razı, razı olup bunu sevmesi arasında doğrudan bir ne yok. irtibat evet. yok. Evet, Konuya ilişkin olarak şu misalleri zikretmek mümkündür. 1- Kalp amellerine dair misaller. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Rabbinize dönün. Zümer 54 Rabbimizin bu ayeti kerimedeki kendisine dönme emri, bu eylemin ibadet sayıldığının delilidir. Çünkü Allah tarafından sevilmekte ve yapılması istenmektedir. Yani bir insanın Allah'a döndüğünü biz ameliyle anlarız belki. İnsanıyla anlarız ama kalbiyle Allah'a dönüp dönmediğini ancak kim bilir? Allah. Allah bilir. O halde demek ki inabe dediğimiz, inabe dediğimiz neyin? Eylemin, fiilin özellikle sahibi kimdir? Allah'tır. Çünkü kulların, kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. İstediği gibi ne yapar onları? Evirir çevirir. Çünkü biz istediğimize hidayet veremeyiz. Sadece ve sadece Allah istediğine ne yapar? Hidayet verir. Kalbi amel çok önemli arkadaşlar. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Saptırdığına da kimse hidayet veremez. Kalbi amel çok önemli. Onun için ve sabbit kalbi ala dinik. Çok önemli. Yani kalbin Allah'ın dini üzere sabit kılınması. Bunu temenni etme bunu isteme. Bak işte o et parçası. <gülüyor> sadece Allah bilir kalpte olanı bak. Kimse bilemez. i̇bn diyor ki işte bu babla olsa olsa kalp Rahman'ın evi olur. Yoksa o uydurma hadisten dolayı değil. Anladınız mı? Bak ne güzel cevap veriyor. Kalpte olanı sadece kim bilir? Allah, ın Allah, ın Allah ın bilir. E hal böyle olunca evin sahibi o demek işte. İşte olsa olsa diyor. işte bu vapla sadece he, işte kalp Rahman'ın neyi olur? evi olur. Yoksa o uydurma rivayetten dolayı değil. Hani demişler ya El Beyt El Kalbu Beytul Rahman. Uydurma rivayettir. Uydurma rivayettir. Allah'ı Allah'ı semaya sığdıramazken kalbin içine sığdırıyorlar. Ya diyoruz Allah semada bak Arşem müstevi yok olmaz. Mekan tahsis ettin ya. Sema büyük, kalbi büyük ya. Allah'ı aldın, ne yaptın? Kalbin içine koydun. E hocam diyor ben sevgisini koydum. Senin o pis kalbin. Allah'ın sevgisini ev olursa yandık biz. Öyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Peygamberin kalbi bile Allah'ın evi değil ki. Senin kalbin Allah'ın neyi olsun? Ev olsun. Biz bir tane Allah'ın ne biliyoruz. O Beytullah. Zatından da bir şey yok orada. Zatından da bir şey yok. Evet. Bir diğer ayette Allah Azze ve Celle Fakat daha görmeden Rablerinden, azabından korkanları gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır. Evet. Burada ne? Korku, haşiyet kelimesi değil mi? Evet. Kuşu, çok önemli. Allah'tan korkmak. Ha, ancak Allah'tan korkmak lazım. Başkasından değil. Ama biz burada hangi korkudan bahsediyoruz? Manevi korkudan bahsediyoruz. Maddi korkudan bahsetmiyoruz. Adam babasından korkar, köpekten korkar, yılandan korkar, aslandan korkar. O ayrı. Korktuğu zaman babasına kurtar beni der. Hiçbir problem yok. aslandan korktuğu zaman Polise beni kurtar der. hiç problem yok. Ama Allah'ın öfkesinden Allah'ın gazabından Allah'tan başka kurtaracak yok. Ve audibike minke. İşte o demek o. Sana senden sığınırım. Sana senden sığınırım. Elbette. Elbette. O demek işte. Korku bu yoksa ya işte hocam adama bak ya müşrik niye müşrik ya baksana Allah sadece benden korkun diyor hiçbir şeyden hiç kimseden korkmayın adam yılandan <gülüyor> korkuyor böyle şey olur mu ya bu adam tevhidin değil ruhunu elifini anlamamış Hayır, o manevi korkuyu kastediyorum biz. karıştırmamak lazım maddi korkular mümkün herkesin korktuğu bir şey var evet ben öyle bir arkadaş tanıyorum ki fare gördüğü zaman şu duvardan yukarı tırmanıyor Ama adamı sen düşmanın önüne koysa biçer. Demek ki yani bu o değil. Karıştırmamak lazım. Yani insanın tabiatındaki korkudan bahsetmiyoruz. doğasındaki korkudan bahsetmiyoruz. Zayıf her zaman korkar. Kimden? Üçlüden. Evet, Tamam. Bu ayette Allah'ın kendisinden korkana mağfiret vaadinde bulunması böyle bir korkunun ibadet olduğunu göstermektedir. Çünkü bunu Allah istemekte ve bundan hoşnut olmaktadır. İki, dil ile ilgili sözlü ibadetlere dair misaller. İşte bu dil ile ilgili sözlü ibadet, kadının açıkça ne yapacağı? Hükmüne başvuracağı ibadettir. <gülüyor> hem kadının yeri geldiğinde de hem benim. Osman Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşe'den Muhammeden Abdu ve Resulü bitti. İşte zahir bu. Ama kalbiyle bunu tasdik etti mi? Etmedi mi? Yalan mı? Dolan mı? Riya mı? Korku mu? Dalevere mi? Onu sadece kim bilir? Allah. Allah. Biz insanların kalplerini yarmakla karınlarını deşmekle emrolunmadık. Kaidesi bu işte. Doğrudan buna bakar. Evet. İki Dil ile ilgili sözlü ibadetlere dair misaller. Ey inananlar Allah'ı çokça zikredin. Ahzab 41. Bu ayetteki emir zikrin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet sayıldığını göstermektedir. Tam bu lisani zikir. Lisani zikir özellikle namazdan sonra mesela yüksek sesle zikir yapmak sünnet. Ama normal zikir yüksek sesle yapmak sünnet değil, riya. O halde heh, zikir lisani de olabilir, kalbi de olabilir. En hayırlı zikir yalnız başına Allah'a zikredip sesini kalp sadece kendisinin duyduğu ve bu zikirden dolayı da Allah'ın haşiyetinden gözlerinin yaşardığı insan. Demek ki zikir kalp olmadan olmaz. Adam la ilahe illallah derken içinden ey işte La senden büyük yoktur dese ne olur? Hani demiş ya fakihler. İşte namazda asıl olan niyette kalptir ama işte lisanen de yapılsa yani yeri geldiğinde faydası vardır ama bir adamın lisanı ikindiye niyet etse, kalbi önene niyet etse, vakitte ne olsa, ikindi olsa niyeti batıldır. Çünkü niye? Niyetin mekanı nedir esas? Kalptir. E o zaman niye telaffuz ettirdin ihtiyaten? Evet. Anlatabildim mi? Demek ki asıl olan bu. Asıl olan bu. Evet. Devam edeyim mi? Oku. Başka bir ayet. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Ali İmran 191. Bu ayeti kerimede de zikredenlerin övgüyle anılması zikri ibadet olduğunun delilidir. İlkinde emretti. İlkinde ne yaptı arkadaşlar? Emretti. emretti. İkincisinde övgü ilandı değil mi? Müminlerden bahsediyor evet. Başka bir ayette onu tekbir ettikçe et. Yani onu tam ve eksiksiz bir şekilde tazim et. İsra 111 Ayeti kerimesindeki emir tekbir getirmenin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da İbadet sayıldığını göstermektedir. Peygamber bir yerden bir yere gittiğinde her yüksek yere çıktığında Allahu Ekber dermiş. Her alçak yere geldiğinde Subhanallah dermiş. Niye? Yüksek yer. Allah en büyük. Ulan dağ senden de büyüğü var. He. Ha. En düşeye geldiğinde de ya ey küçük, ey alçak yer. Allah bu tür rezilliklerden, bütün alçaklıklardan bu tür eksiklerden nedir? Münezzeht. Münezzehtir. Her yerde Allah'la. Allah. Dağda Allah'la. Allah, vadide Allah'la. Allah, tuvalette Allah'la. Allah, yatakta Allah'la. Allah, cihatla Allah. Hocam ne yaptın ya vahdit vücutcular gibi konuştun. Zati birliktelik değil bu. İlmiyi bilin. Zati birliktelik değil bu. Karıştırmayacağız. Keşke onlar bunu böyle anlasalar ama öyle değil. Evet. 3. Fiili ibadetlere dair misaller. Ayet. Namazı dosdoğru kılın, zekatı hakkıyla verin. Bakara 43 Ayetindeki emirler bu iki fiilin ibadet olduğuna dair delildir. Başka bir ayette Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser 2 Ayeti gerimesindeki kurban kesme emri bu fiilin Allah tarafından sevildiğini ve yapılmasını istediğini dolayısıyla da ibadet olarak kabul edildiğini göstermektedir. Başka bir ayet ''Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı Allah muhakkak bilir.'' Bakar 270 Başka bir ayet ''Adadıkları adağı yerine getirirler.'' İnsan 7 Ayeti de adaklarını yerine getirenlerin metedili övülmesi ve bu fiillere karşılık sevap vaadinde bulunulması yerine getirilen adağı Allah tarafına sevilen bir ibadet olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Allah'tan başka adına yapılması caiz değildir sonuç olarak ibadet olduğu sabit olan bir şeyin ne kadar yüce ve yüksek bir makama sahip olursa olsun Allah'tan başkası adına yapılamaz çünkü böyle bir amel sırf Allah'a ait olan bir haktır ayet dini yalnızca Allah'a has kılarak ibadet kulluk et zümer 2 ve yalnız sana ibadet yani kulluk ederiz fatiha 5 Allah Azze ve Celle her iki ayette de ibadetin yani kulluğun sadece Allah'a üzgü kılındığını bildirmektedir. Yani senden başkasına ibadet etmeyiz. İbadetimiz ancak sanadır. Evet gayet güzel Anladım ifadeler. Var. Açık net açıklamaya gerek yok. Subhaneke Allah'a ve bihamdike eşedellâilent estağfirüke ve etubilek Arkadaşlar derse gelenler kitabını getiriyorlar. Evet. Kurşun kalem getiriyorlar. Bakın Sıkrata başladım. Hangi ilme bil kitabı? <gülüyor> bu zamana kadar sıkmadı. <gülüyor> Bundan sonra 3 ders üst üste kitabını getirmeyeni atacağım. Eyvah. Almayacağım. Ona göre. <gülüyor> kitap geliyor, kurşun kalem geliyor, kitapsız gelmiyorsunuz. De hocam ya ben işte geçen ders gelmemiştim. Kitabım yok diyenler müstesna. O alır. Ama bu ders gelip elinde kitap olan bir daha ders geldiğinde kitapla gelsin. De hocam kitap olursun derse gelmesin mi?